Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla hamt alemlerin rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz ve selam hicret ediyordu. Sevr mağarasından ayrılmışlardı. Medine yollarına düşmüşlerdi. Sadı Gari yarı olan Ebu Bekir Efendimiz, Abdullah bin Ureykıt bir hayli yol almışlardı. Kudeyd bevkine gelmişlerdi. Orada Ebu Mabed'in çadırı vardı. Gelip gidenlere satış yaparlardı. Bu konu Ümmü Mabed'in hikayesi olarak anlatılırdı. İbn-i Kesir bu hikaye hakkında şöyle söylemektedir. Ümmü Mabed'in hikayesi meşhurdur. Ve birbirini takviye eden birçok yol ile rivayet edilmiştir. Resulullah'ın şerefli arkadaşlarından Halid bin Hüneyz el-Huzai'yi anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmek için Mekke'den çıktı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh, Ebu Bekir'in azatlısı Amir İbni Fuhayre ve kılavuzları Leys kabilesinden Abdullah bin Ureykıt Medine'ye doğru yola çıktılar. Yolda Ümmü Mabed'in çadırına misafir oldular. Ümmü Mabed, erkeklerden çekinmeyen, orta yaşlı, güçlü ve akıllı bir kadındı. Çadırın avlusunda oturuyor, yoldan gelip geçenlere bir şeyler satıyordu. Rasulullah'a beraberindekiler, satın almak için ondan et ve hurma istediler. Ümmü Mabed, satacak bir şeyin olmadığını söyledi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, çadırın kenarında duran çok zayıf bir kişiyi göstererek, ''Bu keçi ne? Ya Ümmü Mabet, onun sütü yok mudur?'' buyurdular. Ümmü Mabet, ''Onun vücudunda kan yok ki süt olsun.'' diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, izin verirsen sağarım.'' buyurdular. Ümmü Mabet, ''Evet, anam babam sana feda olsun. Eğer onu sağabiliyorsan buyur sağ.'' dedi. Peygamber Efendimiz keçiyi tuttu, mübarek elini keçinin memesine sürdü, Allah'ın ismini andı ve keçinin bereketle kılınması için dua etti. Bunun üzerine keçi bacaklarını açtı, sütünü bıraktı ve geviş getirmeye başladı. Peygamber Efendimiz büyük bir kap istedi. Kabın üstüne köpük yükselene kadar kaba bol miktarda süt sağdı. Sonra kendi eliyle Ümmü Mabed'e ve arkadaşlarına verdi. Herkes sütü doyasıya kadar içti. En sonunda Peygamber Efendimiz içtiler. Daha sonra bir kez daha sağdılar ve kabı doldurdular. Ve Ümmü Mabed'in yanına bıraktılar. Daha sonra da tekrar yola koyuldular. Aradan biraz zaman geçince Ümmü Mabed'in kocası Ebu Mabed keçi sürüsüyle geldi. Çadırdaki sütü görünce Garipsedi ve sordu, ey ümmü muhabbet, bu süt sana nereden geldi? Ümmü muhabbet, mübarek bir adam buradan geçti. Kocası onu bana anlatır mısın dedi. Bunun üzerine ümmü muhabbet, yüzünden nur, elinden bereket, dilinden rahmet fışkıran bir adam. Uzaktan bakılınca insanların en değerli olduğu belli. Yakından görülünce en güzel olduğu muhakkak olan bir zat. Uzaktan insanların en güzeli, yakından insanların en tatlısı, konuşması tatlı, konuşması ne uzun ne de kısa, ikisinin ortası. Konuşması aşağıya inen ipteki inciler gibi tane tane. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman hikmet dolu. Ne uzun ne de kısa orta boylu diyordu. Ebu Ma'bet vallahi o. Mekke'de bize duruma anlatılan Kureyşlidir. Allah'a yemin ederim ki ilk fırsatta bu güzel insanla görüşeceğim, onu dinleyeceğim diyordu. Peygamber Efendimizin kervanı Medine'ye yaklaşıyordu. Medine ise 15 gündür ayaktaydı. Medineliler Peygamber Efendimizin Mekke'den çıktığını öğrenmişlerdi. Allah'ın Resulü Medine'ye geliyordu. Medineliler yüksek bir heyecan içindeydiler. Sevgiyle, telaşla, heyecanla Peygamber Efendimizin yolunu gözlüyorlardı Medineliler sabahtan kuşluk vaktine kadar Evlerin damlarına, hurma ağaçlarına Ve yüksek olan yerlere çıkıyor Mekke yoluna bakıyorlardı Sıcak bastırdığında evlerine dönüyorlardı İkindi sonrası sıcak hafiflediğinde yine Evlerin damlarına, ağaçların yüksek noktalarına çıkıyorlar Gelecek olan Allah'ın sevgilisini gözlüyorlardı. Günler geçiyordu. Mekke-Medine arası on iki günlük yoldu. On iki gün olmuştu ama ne gelen vardı ne giden vardı. Yolları gözleyen Medine'liler Melül Mahsun evlerine dönüyorlardı. 13. günün sabahında heyecan ve sevinçle yine evlerin damlarında, ağaçların yüksek noktalarında sevgiliyi gözlüyorlardı Sıcak bastırıyordu ama yollar boştu. Medinelilerin heyecanları korkulara dönüşüyor, kaygılara dönüşüyordu. Acaba Peygamber Efendimiz'i Mekke'li müşrikler yakalamış olabilirler miydi? Onu yakalayana yüz deve veriliyordu. İs sürücilerin cümlesi yollara düşmüştü. Hedefleri Allah'ın Resulünü ölü veya diri yakalayabilmekti. Yakalamış olabilirler miydi? Medine'li müminler hüzün anaforuna giriyorlardı. Yürekler ve eller rahman Rahim'e açılıyordu. Allah'ın sevgilisine kavuşmak için hüzünlü hüzünlü, içli içli dua ediyorlardı. Bilmedikleri bir şey vardı. Mekke-Medine arası 12 günlük yoldu. Artık gelmeliydiler ama onlar üç gün Sevr mağarasında kalmışlardı. Büyük bir tedbir olarak Sevr'de kalmışlardı. Haliyle normal sürede gelmeleri mümkün olamamıştı. 15. gündü. Medineliler sabah erkenden hüzün, heyecan, sevinç dalgalar içindeydiler. Evlerin damları, ağaçların dalları, nice yüksek noktalar güvercinler misali Medineliler ile dop doluydu. Gözler Mekke yollarındaydı. Bir görünseydi, bir görselerdi, bir vuslat olabilseydi, Hüzün ve sevinç birbiri üstüne devrilen dalgalar halindeydi. Bir görünseydi, güvercinler misali nasıl da uçarlardı, Dalga dalga yollara düşerlerdi. Kalpler ilk defa bu denli yüksek çarpıyordu, Kalpler kabına sığmıyordu. Kalpler yerlerinden fırlayacak gibiydi Ama yine ufuklarda bir karartı yoktu Kuşluk vakti geliyordu Öyle vakti yaklaşıyordu Güneşin ışınları ok gibi geliyordu Güneş yakıyor ve bunaltıyordu Güneşin çok etkin olduğu bu vakitlerde yolculuk yapılamazdı Bugün de umutlar yıkılıyordu Medine'de şimdi hazan rüzgarı esiyordu. Hüzün yüklü hazan rüzgarı kalpleri ayrılık ateşiyle yaktıkça yakıyordu. Yunus'umuz yanık yanık söylüyordu. Arayı arayı bulsam izini, İzinin tozuna sürsem yüzünü, Hak nasip görsem yüzünü, Ya Muhammed canım arzular seni, Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, Hak nasip beylese bir kez düşte seyretsem, Ya Muhammed canım arzular seni. Bir güzel şairimiz Atilla Maraş'ımızda şöyle inliyordu. Bir buçuk milyar her gün hep bir ağızdan Selamlarız seni, selamlar sana. Ey benim canım efendim, gönüller efendisi, Ey evvel zaman,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 Adını duyunca ferahlar yüreğim. Şimdi seninle her an korkusuz bir dağdır yüreğim. Nehirler bana akar, bir ummandır yüreğim. Gözler ufuklarda ama en ufak bir işaret yoktu. Sıcak bastırıyordu, tekrar evlerine dönüyorlardı Medineliler. Kalpleri Mekke yollarındaydı. Kalplerinde sevgilinin derin hasret ateşi vardı. Evinin damında bir Yahudi vardı. Sıcağa rağmen bir iş yapıyordu. Yahudi ufukta sülhet şeklinde karartılar gördü. Bütün gücüyle bağırdı. Ey Arap topluluğu, müjdeler size. İşte nasibiniz, devletiniz, kutlu davetliniz, gelmesini bekleyip durduğunuz ulu kişi geliyor diye bağırdı. Güvercinlerin alaylar halinde çatılardan kattığı gibi havalandıkları gibi bir anda sokaklar dolu verdi Evlerinden gölgeliklerden kurşun gibi çıkıyorlardı Veda tepesine bakıyorlardı Gerçekten geliyor muydu? Gelen o muydu? Bir karartı vardı ama seçilemiyordu Gelen büyük bir ihtimalle o olabilirdi Atlılar yollara döküldü Dalga dalga insanlar o noktaya akıyordu Gelen oydu Evet o geliyordu O geliyor O geliyor hep bir ağızdan sevinç çığlıkları yükseliyordu. Kimi sahayı kırıyor, kimi su oynuyor, sevinçten ne yaptıklarını bilemiyorlardı. Bir mana yükseliyordu. Hep bir ağızdan bir mana. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Muhammed geldi. Allahu ekber, Muhammed geldi. Allahu ekber haykırışları Kuba'nın sokaklarında yankılanıyordu. Uhud Dağı'nda yankılanıyordu. Medine Ovası'nda yankılanıyordu Şarkılar söyleyenler Kılıç kalkanlarla savaş oyunları sergileyenler Sevinçlerini farklı şekilde dile getiriyorlardı Tam bir bayramdı Sevinçler gönülleri bütünleştiriyordu Kalpler lor gibiydi Kalpler ne kadar hafifliyordu Onu görmek ne büyük nimetti Onun cemalini seyretmek tam bir devletti Bütün nimetlerin üstünde bir nimetti Alemlere rahmetti. Rahmet olanın kanatlar altına girmek vardı. Onun ikliminde olmak vardı. Hoşça kalın Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.